Bir vatandaş vefat ediyor, erkek, aile reisi, eşi e, ve altı çocuğu geriye kalıyor. Bunlardan dördü kız, ikisi erkek. Yani bir anne, e, anne demeyelim bir eş, e, dört kız ve iki erkek çocuk. Mirası nasıl paylaşırlar? Öncelikle ölene Allah rahmet etsin. Kalanlara evet. da Cenab-ı Hak sabır ihsan etsin. İnşallah onun da bizlerin de mekan cennet eylesin. Kişi öldükten sonra elbette ki mal miras olarak kalanlara taksim edilebilir, edilmelidir. Eş kişi öldüğünde bakılır kimler mirasçı. Kimleri mirasçı olarak kendisine bırakmıştır. Hı hı. Bu olayda baktığımızda kişinin evlatları var. Kız ve erkek çocukları. Dolayısıyla da geride kalan eşine 8'de bir pay düşer. Eğer Evlatları olmasaydı eşinin payı dörtte bir olacaktı. Ancak evlatları olunca bu olayda olduğu gibi hanımefendi hacbu noksan diyoruz biz buna İslam hukukunda. Ee, mirastaki payı noksanlaştırılır. Sekizde bire girilir. Hmm. Eş sekizde bir alır. Yani çocukların annesi payı sekizde birdir. Çocuklara gelince çocuklar bu kalan yedi payı Şöyle taksim edebilirler. Annelerin payını çıktıktan sonra. İlk önce annenin payı veriliyor Mutlak değil Mutlak surette. Eş olarak onun payı öncelikli. Yani eşin payı anne Tabii. diyorsan. Niye sürekli. önceliklidir? Tamam. Peygamber aleyhissalatü vesselam her farz sahibine farzını yani payını öncelikle verin diyor. Hı hı. Ondan sonra kalanlar da asaba taksimi olarak asabaya taksim edin diyor hadisi şerifte. Kalan yedi payı, hı hı. kalan yediye şöyle pay edebilirler. Biz biz ihtiyaçlarımıza baktık erkekler olarak diyelim. Hiç fazla ihtiyacımız yok. Tamamımızın işi var, aşı var. Babamızdan kalan bu mirasa da ihtiyacımız yok. Diyebiliriz ki biz iki erkek kardeş tamamı kızlarındır. Dört kız kardeşimiz bunları alsınlar. Bu şekilde feragat etmek Hı. caizdir. Yani bunlar seçenekler değil mi? Seçenekleri Annenin payını söylüyorum. verdikten Çünkü sonra. Çünkü yoksa yanlış anlaşıyor Hı. İslam dininde. İslam dinindeki miras çok önemli. Çok yanlış anlıyorlar. İkinci seçenek, kızlar şöyle diyebilir. Bizim beylerimize güveniyoruz. Beylerimiz bize bakar. İtimadımız sonsuz. Diyelim ki beylerimiz bakmasa bile kendimizin geliri var. Kendi maaşımız vesaire var. Çalışıyor işte ticaret kadınıdır, iş kadınıdır ihtiyacım Ama kardeşlerimiz erkek olarak fakirler. Onların ihtiyaçları var. Biz feragat ediyoruz. Tamamını erkeklere bırakıyoruz diyebilir. Bu şekilde mal iki erkek kardeşin olabilir. Üçüncü bir şık var. Erkekler şunu diyebilir. Biz hakkımızdan feragat etmek istemiyoruz. Ancak ikili birli de almak istemiyoruz. Yani iki hisse ben alayım. Bir hisse kız kardeşim alsın. Bunu da istemiyoruz. Malı Tamamıyla eşit paylaşmak istiyoruz. Dört kız, iki de biz altı. Altıya böyle cezmalı ben erkek olarak ne alıyorsam kız kardeşimle bunu alabilir diyeceğiz. Bu da üçüncü bir yol. Biz Yine buna, burada erkekler feragat ediyor. Tabii ki rızayı taksim diyoruz. Hı. Yani veresenin karşılıklı rızaları ile yapmış oldukları taksimdir. İslam dini bunu da onaylıyor. Üçüncüsü ne erkekler feragat ediyor ne kızlar. Diyorlar ki herkes İslam'ın bize vermiş olduğu, Allah'ın bize ayırmış olduğu mirastan payımızı istiyoruz dedikleri vakitte hı hı. o zaman işte ikili birli taksim dediğimiz halkımızın arasında meşhur olan taksim burada devreye giriyor. Buna da cebri taksim diyoruz. Zoraki taksim hı hı. yani bu mahkeme kanalıyla taksimdir. Zoraki taksimde de ayeti devreye girer erkeğe iki, kıza bir. Nedir o? O zaman iki erkeği dört kabul ederiz. Dörtte kız var, sekiz. Peki. Tamam mı? Kalan payı bu sekiz. Ancak annenin de sekizde payı vardı ya. Buradan bunların tamamını biz İslam feraiz hukukunda bir cetvel yapıyoruz. O cetvele göre tekrar ne yapıyoruz? Paylarını belirliyoruz. Bu paylarını belirlememiz için şu anda elimizde hesap makinesi olması lazım. Burada onu bir mesele yapmamız lazım. Yani feraiz meselesi. Taksim problemi. ...problemi yapmamız lazım. Ondan sonra da ile o probleme göre... ...onların her birisinin hissede şu kadar payı var... ...diye söylememiz gerek. Eğer çok istiyorlarsa... ...bu payları... ...bize yazsınlar, biz onlara yazılı olarak cevap göndeririz. Ancak bu burada dediğim gibi... ...eşin payı çocukların annesi olur... ...onun payı sekizde bir. Kalan da erkeklerle kızların payıdır. Onlar dediğimiz dört yoldan biriyle taksim edebilirler. Evet... Yes. <laughs>